الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إله الأولين والآخرين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتديا لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين الذي هدانا إلى صراط المستقين بسنته المبين وعلى آله الطيبين طیبین وصحبه الغر صحابی الغرالمیامین ومن تبعهم بصدق اہم بصن و احسان و اخلاصن المدین بجن سیلف اسالحین عقیدہ سدر سندہ اونزو اصل دیس اہل اتھل اتہشنتن اہل بدھ کرس تم وت mesellerindeki görüşleri. Bu 10. asıldır Selefi Salihin kitabında. Bu derste de 5. dersteyiz. Geçen derslerde anlattık. Bid'at nedir? Ehline karşı biz tutumumuz ne olacaktır? Bunları hepsini anlattık. Elhamdülillah. Böyle gidiyoruz. Ondan sonra bid'atlerin çeşitlerini anlattık. وہ اہلی بیٹا taviz vermez ایہل سنت چوکھ karşı taviz yoktur, تاؤمر اہل بھیر meclisine تاؤتھر ایجا sözlerinden dedik سنگ o kadar şiddetliyiz. Ama ما گل چند اہل çok چوکھ Neden? مرحمت چنچ اہل شنت اللہ تعالی اصطدی تھوفل تھمسر یعنی اہل شنت gibi olmaya çalışıyorlar Allah'ın da en güzel isimlerinden nedir Rahim رحیم rahimin الرحیم bunlar nedir merhamet şefkat شفقت Allah'ta olan nice sıfatındandır. da merhametli olmasını istiyor. Onun için ehli sünnet erhamul halki bil halk. İnsanların en merhametlisi insanlara en merhametlisidir. Bunu böyle bileceksiniz. Yer üzerinde ehli sünnetten merhametli bulamazsınız. Tarihi de araştırsanız bulamazsınız. Tabi ehl sünnetin uzantısı İslam'dan önce var. Diğer peygamberlere tabi alanlar demek ki hepsi aynen şeriatten aynen kaynakten aldıkları için hepsi tümü Allahu u Teala'yı yer üzerinde temsil ettikleri için emrine yasağına uyduruları için insanlara merhametlidir. Değil insanlara dedik bütün canlılara değil canlılara bütün cansızlara bile merhamet hem devraniller canlılarda hem merhamet hem şefkattten devraniller Onun için ehli sünnetten bile yerdeki taş bile aziyet çekmez Elli sünnet şafkatliler merhametliler Bu merhamet bu şefkat çafire karşı bile kullanılır Çünkü ehli sünnetin hedefi değil ki, Yer üzerinde kafirleri yok etmek. Hayır. ehl sünnet hedefleri, İslam'ın hedefi yer üzerinde insanları kurtarmaktır. Kim kurtarmak istemiyor? Kendisi bilir. Kim kendisi bilmi, bilmem diyor, ben size engel olurum, biz onları yok ederiz. Onları yok etmekle mükellefiz. Bunun da şeriat'te terim olarak adı nedir? محاری kafir. Kafir, i̇şte Hatta bütün peygamberlerin بت در engel olmaya فرانگل çalışanlar bugüne kadar لر ن دینے bu bu cins devam eder. Ehl-i sünnetin de görevi bunları ne yapacağız? Yok edeceğiz. Ama bütün kafirleri değil. Bütün kafirleri biz gece gündüz düşüneceğiz. Kendi malımızdan zamanımızdan vereceğiz. Ne için? Nasıl bir kafiri hidayete vardır? Çünkü bir, bir insan, bir Ademoğlu hidayete varsa bu dünyanın malından bizim için daha nedir? Hayrlidir. Bu matotla yola çıkarız. O kadar merhametliyiz. Hatta kafiri savaşta bile ki bizi öldürmeye çalışıyor. Elimizin altına geldi. Öldüreceğiz onu. Resulullah diyor. Orada da bile merhamet kullanırsın. Kafiri işkenceyle öldürmeyeceksin. En kısa yerden hayatını alacaksın. Aziyet çekmeyeceksin. Mekke müşrikleri ne yapıyorlar? insanı tutup işkenceyi de öldürüyorlar. Yeni de öldükten sonra bedenli parçalıyorlar. Bunlar İslam'da caiz değil. Çünkü merhametten değil bunlar. Bizim hedefimiz onu yok etmektir. Engeli yoldan almaktır. En kısa şekilde öldüreceğiz onu. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kafirlerin savaşında galip geldiniz, yaşlı çıktı karşınıza öldürmeyin onu. Velev ki o yaşlının imkanı var seni öldürse bile öldürmeyeceksin. Kadınları öldürmeyeceksiniz. Çocukları öldürmeyeceksiniz. Ağacı kesmeyeceksiniz. Duşmanın yerine girdi, ağacılarını niye kesiyoruz? O ağacın ne günahı var? Şefkatlidir ehl Ne kadar merhametlidir ehl Bu neden böyle merhametliyiz? Çünkü davet ön plandedir. Babamız, peygamberlerin babası İbrahim aleyhisselam neyi ilan etti? Kifirden beri olmanı ilan etti. Aynı zamanda şefkatlidir. Aynı zamanda insanların hidayetine ne yapardır? Oğraşırdır. Hedef, insanları kurtarmaktır. Kafiri, engeli kaldırmak bu bir vesiledir. Neye? Hedefe ulaşmaya. Şeytan gelir tabi burada yer değişir, bizi tekfirci eder. Hedefimiz kafirleri yok ederiz. insanları da biz davetten bıraksın. Çünkü biz davet yaptıkça puan kazanırız Rabbil Alemin yanında. سنت اونی چھوٹ سنتور اللہ فہم şey aklıma gelmedi. Ey iman edenler diyor. Şehidâ bil kıst sizi yer üzerinde Allah adaletli şahitler seçti. Adaletli şahitler. Şahadetiniz kıstan olacak, adaletle olacaktır. Şahit nedir? Kıyamet gününde bugünde mesela bu bu zamanda biz yaşıyoruz. Allah Teala bizi şahit getirir. Şahit yan yan şahitler Sonra diyor, sizi adaletsizlikten alıkoymasın. ظلم عدالت فہ دل عدالت لونم فہ دل عدالت لولم Onun için adalet ehli sünnetin kimliğinde var. Mayasında var yazılmıştır. O ondan bir parçadır. Ehli sünnet adaletten ayrılamaz. Onun için ehli sünnet ifrat tefritten uzaktır sırat-ı müstakim üzerinedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en güzel örnektir. Ondan sonra ashab-ı kiramdır. Her zaman adaletli davranmışlar. Eyidir. Bu ne de bile olur. Çifir, iman meselesinde de Ehl-i Sünnet adaletli devrenir. Hemen bir tane kafir oldu, hemen silip atmaz onu. Onun üzerine hicret ikamet eder. Gel bakalım sen niye çifre düştün? Bu adalettendir. Bu adalet sayesinde Ehl-i Sünnet bak 1400 senedir, dimdik ayaktadır. Bütün İslam aleminde Ehl-i Sünnet'in itikadı, matodu ön plendedir. Çütüphanelere bakın hep ehli Sünnet kitapları var. Bu adaletle ortada kalmışlar. Bu dataya gitmekle ortaya kalmışlar. Siyah bayaz diye bir şey yoktur dedik. Ne var? Renk tonları var. Ehl-i Sünnet'te detay var. Bu datay 1400 senedir bizi ayakta tutmuştur elhamdülillah. Şimdi ehl Sünnet bu kadar her şeyde datayları var. Bir ders önce ehli bid'etin durumunu dedik ki adaletleri gereği ne yapardılar? Sünnetin, bid'etin tanımını bir seviyede tutmazlar. Bid'ette derece derecedir. Bazı çifre götürür, bazı şirke götürür, bazı büyük günahtır, bazı masiyattır, bazı küçük günahtır. Bazı vabaldir. Detayı var. Bir de ne dedik? Bir de ne bid'et işliyor, Fark eder. Bir tane bid'atına davet ediyor. Bir tane alimdir. Bir tane cahildir. Bunların datayını hepsini ne yaptık? Biz anlattık geçen ders. Şimdi Ehl-i Sünnet ehl Bid'ate nasıl hüküm verir? Ona bakacağız. Bu merhametle. Şimdi biz bildik hükümlerini bildik Bid'at Bid'at dedi. Resulullah nedir? Kullu Bid'atin dalala. Tüm bid Yoktur ayrım. Bid hasene, bid seyye, bid kat çeşittir? Yoktur. Tüm bid nedir? Ama Ama de olur dedik, dinde. Dinde olacaktır. Peketinde, emir yasakta. Allah demiş böyle yapacaksın, böyle yapacaksın, Onu bir şey iklesem, Ama bir şeyin önü onu biz yaparız At değil. Bazen dedik dini meselelerde olsa قرآنی جیبی جامی جیبی مینار جیبیار جیبی جیبی دم بول رہی میں سے اللہ تعالی ne demiş? Her kavim kendi yüresine göre girilebilir. Sadece sınır koymuştur. Dar olmayacak, uzun olmayacak erkek için. Tadınçın da aynı. Geniş olacak, renklerin şeyinden kaçacak, kısa olmayacak. Evet. Şimdi arkadaş okusun. bakarım ehli Sünnet, Ehl-i Bid'eti. Şimdi biz bildik çok şiddetliyiz. Bid'ata karşı taviz yoktur. Ama bir bid'atçı karşımıza geldi. sonra hüçüm vereceğiz burada merhamet geçer mi devreye yoksa bir artı bir içi geçer Ona bakacağız Eli sünnetler cemaat bilatçılerin avamına ve taklitçilerinen karşı merhametlidir onların hidayete ermeleri için dua eer sünnete hidayete ve doğru yolu uyumalarını ümid ederler Biatlerinden tevbe edip Hakka ve cemaatin yoluna dönceye kadar onlara hikmetle ve güzel öğütle açıklamalarda bulunurlar. Bidatleri küfre götürmeyecek cinsten ise zahirlerine göre hüküm verir. Kalplerini ve niyetlerini ise Allah'a havale ederler. Evet. Çok kısa bir paragraf ama bunlar her paragrafın bir çelimesi, bir kaydedir, kuraldır. Ehl-i sünnet. Yani boşuna ehli sünnet dememişler. Sünnet. işte ehli, sünnetin ehlidirler. Sünnet nedir? Allah'ın şeriatidir. Rasulullah'ın yoludur. Rasulullah'ın yolu Allah'ın şeriatıdır. Cemaat nedir dedik. Bu sünnetin atrafına toparlanmışlar. Yani bu sünnet bir cemaatin lideri kim ise onun atrafına toparlanmışlar. O lider ne dese o olur. E bir sünnet ne dese cemaat onu yapar. On üç ehl-i sünnet vel cemaat demişler. Allahu u Teala'yı yer üzerinde temsil eden teç vakkadır. On üç Rasulullah demiş ümmetim 73'e ayrılır. İçisi ataştadır bir tanesi kurtarır. O da hakiki müminlerdir. Ashab-ı Kiram hemen kimdir ya Resulullah? Öğrensiler, hatta uysular ben ve ashabım. Neyol üzerineyse odur. Onun için biz de Resulullah ashabı dört imam. Bunlar ne demişse onların peşinde gideriz. Ne kadar âlâ mecihân olsa, bugün de gelse onu bunlara uysa başımızın üzerinde yer var. Uyumadık meselede kusura bakma deriz. Evet. Diyor ki, Ehl-i Sünnet Cenel Ehli Bid'ati ve Teklitçilerine en merhametli davranırlar. Bak, Cenel Ehli Bid'ati ve Teklitçileri. Çünkü, bak bu ne kadar adaletli bir ölçüdür. demedi Ehl-i Bid'at. göre özür değil Malumun min ed-din bi'z-zarura mesele olsa dinlen apa çok belli bir şey olsa burada cehalet özür değil ama gizli meselelerde nedir özürdür bu da ülkeden ülkeye fark eder sene gelmişler çocukluktan bid'ati demişler bu sünnettir dindir Muhammedî yoldur sen de büyük oldun onu Muhammedî yol diye ya Allah'a yakın düşüyorsun ama sen bid'et üzerinde yürüyorsun e bir yerde Çocukluktan sana hakiki sünneti gösterirler. Sen gel orada bir etişlet. Aynen mi? Değil. İşte adalet budur. Bak ehli sünnet ne kadar adalet kullanıyor. taklitçileri diyor. Bunlara ne gözle bakarlar? Şefkat gözüyle. Merhamet gözüyle. Biz dedik kafire bile merhamet gözüyle bakıyorlar. Ehli sünnet. Hedefi kafire yok etmek değil hidayete vermaktır. Kim engel oldu? Tabi. O kalkacak. Ona merhamet yoktur. ama limiti aşmayacaksın o kadar Onun ona da merhamet var ne de yok etmekte ona işkence çektirmeyiz kısa yoldan yok ederiz onu Evet onun için Ehli Sünnet ne demiş Cenel ehli bid'at ve taklitsin Cenel nedir avam ehli bid'at her şey bid'at<td>dir. Bugün toplumuza bakıyoruz her şeyin bir bid'ati var. E biz bunları hepsine hüküm verirsek ne oldu? Bir teçbis kalırız, Mani, anlamı gelir biz şeytana uymuşuz. Çünkü Resulullah diyor, herkes halak oldu desen, ilk halak olan sensin. Çünkü Allah'ın her zaman bir toplum var, azınlık da olsa hak hakkı cermiydi. Bunlar hakka bazı toplumda yüzde elli etmişler, yüzde altmış, yüzde yetmiş hakası. Toplumuna göre. Onun için biz ne deriz? Bulara şefkat gözüyle bakarız. Özellikle yerler değiştirilmişse yani sünnetlerin yeri değişilmiş bid'at sünnet olmuş bizim ülkemiz gibi ve bizden daha kötü var. Cumhuriyetler var, Balkanlar var. Başka yerler var. Burada daha kötü ne olmuş? Sünnet değişilmiştir. Ne kadar cehalet o kadar şeytanın etkisi var orada. Şeytanın planı yürüyor orada. Yani şeytanın planı nedir? Bidatçilerdir. Bidatçı nedir dedik? Şeytanın adamlarıdır. Şeytan bütün bidatçıyı ne yapmış? Bütün sırat-ı müstakim üzerine olmayanlar şeytanın adamıdır. İster bilerek, ister detaylı yollardan, ister bilmeyerek vs. Şimdi ehli i sündet bunlara ne gözle bakar? Merhamet gözüyle bakar. şefkat gözüyle bakar. Nedir merhametimiz? Allah Subhanahu ve Teala Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir gün yürüyor. Bakıyor bir hayvan yanında yavrusu var. Bu hayvan yavrusunu atar mı? Hayır dediler yavrusuna. Dedi Allah Subhanahu ve Teala daha şefkatlidir o anladan yavrusuna. Kime şefkatlidir Allah Subhanahu ve Teala? Kului için. Yani allah Teala ister bütün kulları bile ne olsun? He? Hidayete varsın. En kötü kul olsa bile. Yer üzerinde en kötü kul kimidir? Meşhur tağut Fır'an. Ne dedi ona? İki tene peygamber gönderdi. Hem de onu çocukluktan onu için hazırlıyor. Bak çocukluktan getirdi, evinde yetiştirdi onu. Fır'an'ın haşametini anlasın. Ciliç nuktasını bilsin. Yanında büyüttü onu. Ben İsrail çünkü en düşük tabakadandır. Gelse bir kralı nasıl davet edecek? Dilinden anlamaz. Adetinden, ürfünden bilmez. Sarayda yetiştirdi onu. Ondan sonra 10 on sene götürdü onu. Demiri nasıl ateşe koyarsın, çelik yaparsın. Götürdü nübüvveti orada ona. Hayat şartlarını öğretti. Bir peygamberin elinin altında. Şuayb aleyhisselam'ın elinin altında. Ondan sonra geldi... Kardeşını da gönderdi Harun'u. Ne dedi olarak جِدِنْ فَذْهَبَا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيْهِنًا Ne deyin ona? İmşak bir dil. Şefkatli bir dilden muhatap olun. Belki Allah hidayet veriyor. Onun için bir gün bitene geldi Harun Reşit'e. Toy bir alim. Böyle yeni. Dört hadisçi bizim. Burada çok var dört hadisçiler. Geldi. Geldi. Ya emir-i sen böyle böyle şiddetle kullandığını. Bitirdin mi bitirdin? Dedi yanlış yaptın. Nasıl? E, ha, heybet oturmuş. O puan yapmak istiyor. Mecliste de divan da oturmuş. Harba şiddeti yanlış yaptın. allah Teala senden faziletini benden daha kötüsüne gönderdi. Dedi imşak söyleyin ona. Musa senden faziletlidir. Ben de Furhan'dan daha kötü değilim. Ki. Sen ne bu dil kullandın ben? Furhan'ı Allah-u Teala'dır. Cid imşak dilden konuş. Gördünüz mü? İşte ehl Sünnet bu şefkatle yola çıkar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arabi buradasını çekti. iz bıraktı ne dedi? Verin gitsin dedi. Şefkat ön plandedir her zaman. Onun için Ehl-i Sünnet merhametlidirler. Özellikle teklidçilerine. Teklidçiler nedir? Cahildir adam bilmiyor. İyi niyetlidir. Ne diyoruz biz? Ya bu çor çoruna hocasına, e, hocasına tabi olmak... Kötü bir şeydir? ehl sünnetin en önemli mesele nedir? Diyoruz. Sünnete ittiba öğren. Sünnete ittiba nedir? Yani Resulullah'a öğren. Resulullah yok Aramızda sünneti var. Sünnetini kim biz aktarır? Varisleri. O zaman alimsiz sünnet olmaz. Kim alim tanımasa ne diyoruz? Bu bozuktur. E biz ilk önce telebeyi alıyoruz ehl sünnet. Önce alimlere ittiba öğretiriz ona. E adam öğrenmiş alime ittiba hazır. <بِالْهِدَيَة> Sadece işimizde değil. Evet, ben kardeşi gördüm, koysam جنا adam بول önüne gelmesi lazım Ben başımı sücdeye koysam bu adam gözümün önüne gelmesi lazım. Çünkü bu adamın kurtuluşunda benim de derecem, rütbem Allah indinde artıyor. Bir adam benim muvastamla kurtarsa bu dünyanı Allah için vermekten daha hayırdır. Ne yaparız? Başım sücdeye geldi, gece namazına kalktım. Yok Rabbana, hep bana. Bu kardeşimi de düşünürüm. Ne derim? Ya Rabbi bu kardeşime hidayet ver Bu vid'atinden dönsün Biz cimri değiliz Yani bu kardeş Benimle cennete gitse Benim yerim Bir metre daha yerimden alınır En son cennetten çıkan adam En son cehennemden çıkan adam Rabbil alemin Diyer git cennete Ya Rabbi der, Her şey bitmiş En son ben kaldım Yer kalmadı cennete Git diyer Sen ne kadar yer istiyorsun یار بقدر ب قدر یار او قدر اون قطف جن سما وہ قدر جنش ترچھی حالل ادم بل آل سما hayal edemeyiz سلجنت چنت حال ادمے سن sınırsızdır bu bu دن hayal edemez Onun için bizdeyiz Bunlara davet ederiz. Ne yapacağız? Ehl-i sünnete davet ederiz, şiddet kullanmayacağız. Bugün de ne yapıyor bizim kardeşler? Bazı taife bize de mensup olanlar. Ne yapıyorlar? Oturuyorlar, her çeşit çötülüyorlar. E bu yanlıştır. Bu ehl sünnetin adetinden, örfünden dininden bile değil bu. Ne var bizde? İşte şefkatle bakacağız. Doğaydı çağzı olacak. Oturup fukranla töz derslerimizde filan bir bâtçı filan bir bâtçı. Bu da yetmiyor. Tekfir ediyorlar. Bâtçıları. Size kim verdi bu kaşayı? Değil mi? Kim verdi kaşayı? Kaşa bir alemin elinde değil çok zaman. Heyetin elindedir tekfir kaşası. Sen nasıl tekfir ediyorsun? Alay ediyorlar. İşte bu sen بل سنگھ ندم ne yapacağız biz İnsanlara şefkat gözüyle, merhamet gözüyle bakacağız. Onlara dua edeceğiz. Alay etmeriz. Bir de bir grup çıkmış, bize mensub, maalesef sünnete kendileri nispet ediyorlar. Baş düşmanın uşaklığını yapan bütün tağutları tekfir etmiyorlar. Diyorlar biz ehl sünnet tekfirci değil. Ama kalkıp bu bid'atçı zavallıları hayatlarını İslam için koymuşlar. Hıh? Bunlardan e, alay ediyorlar, fukra anlatıyorlar, tekfir ediyorlar bunları. Böyle bir şey olur mu ya? Bu olsa olsa şeytanın oyunudur, siz de şeytanın oyununa gelmişsiniz. Bak ehli sünnet en merhametlidir. Bizi ilgilendirmez. Ne kadar bid'atı var ise, o bid'atı ve le ise madem hayatını İslam için koymuş, bizi Allah mükellef kılmamış onu hükmü indirmekten onun üzerine. Bu heyyetin işidir. Bizim, evet bu küfürdür insanları uyarız ama onun içinde de dua ederiz. Bunlar işte tağutlara seviyorlar. Nasıl olsa diyorlar tağutların yerlerinde camiler açıktır. Namaz kılıyor beş vakit. Ha? Ama bunlara beddaa basıyorlar, bunlara tekfir ediyorlar. Bu nedir? ehl Sünnet yolu değil. Bu olsa olsa şeytanın yoludur. Evet. Evet. Bu konuda وَلَوْجِيُمْ Bu taifa مركیه Bu konuda haricidir. Öyle enteresan bir paket yapmış ehl Sünnet Yani Musulmanlara karşı harici tağıtlara karşı مركیه Tağıtları gördüğünde işte حسنü mübarektür başarı bile tekfir etmiyorlar bunlar fasıklarına fasık demiyorlar bular neymiş bunlar işte bular ııı Tekfir edemeyiz. Ehl-i tekfir etmez. Ama sen gelip buradaki sofileri, nürcüleri niye tekfir ediyorsun? He? Ne hakla? Ehl-i Sünnet'ten değil buyur arkadaşlar. Evet. Ondan sonra وَيَرْجُونَ لَهُمْ اِتِّبَاءَ السُّنَّ اِتِّبَاءَ السُّنَّةِ السن وَالْهُدَى وَصِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ En büyük hedefleri en büyük hedefleri nasıl biz vardık Sırat-ı müstakim üzerine kurtardık. Hedefimiz bütün Müslümanlar kurtarsın. Hatta Müslümanlar değil, bütün insaniyet kurtarsın hedefimiz. Biz ne, ne için gönderilmişiz? He? İnsanlar rahmet için. İhanı, e övünüyoruz. Peygamberimiz nedir? Ve ma erselnâke illâ rahmeten lil âlemîn. Hem de insanlar değil, insan ve cin. İçi âlemlere rahmet olarak gönderildin. Seni, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Biz kimi taklit ediyoruz? Biz kimin medresesinin uzantısıyız? Kim bizim örneğimizdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İhan-ı rahmet. Gördün mü? Onun için biz nasıl kurtardık? Elhamdülillah isteriz bütün insanlar kurtarırız. Şefkatten yer varırız. Adam bizi itlese bile yer varırız, Öperiz, koklarız. Cel kardeşim kurtar kendini. Eğer kurtarmasa kendini, biz o yarvarmak, o çaba göstermek, o acımamız, o kalbimizin çizlemesi bizim amel defterimize yazılıyor. Velevçi kul bilmese, önemli değil. Bizim görevimiz merhametli olacağız. Ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemîn. Alemler rahmeti onlar hocam der. Bizim hedefimiz değil arkadaşlar, oturup burada filan alay edelim. Bazen öyle haddi aşıyorlar, adamın fizikiyle alay ediyorlar, tipiyle alay ediyorlar. Burada ne oldu? Bunu bir cahil bile yapmaz. Nedir onu? Bakın onu, onu kim yaratmış? Ha? Gözünü, kaşını, tüğünü, rencinin tonunu sen onunla alay ediyorsun. Kim onu yaratmış? Değil mi? Allah yaratmış. Bakın bir Allah'ın yarattığı bir tüy yaratabilir misin sen? Bak şeytan ne kadar kurnazdır, ne kadar Adımları var. Yavaş yavaş getiriyor. insanları yoldan çıkartıyor. Onun için biz haddaşmarız. Adamın ahlakıyla da bile alay etmeriz. Adamı neyle alay ederiz? Ha, fikri diyeriz yanlıştır. Evet, biz de buradan tenkit ediyoruz. Ehli bid'atı. Filan ehli bid'at böyle dedi, bu yanlıştır. Ama o, o kadar. Ondan ortaya geçse bid'ata, şeye düşeriz, gıbrete düşeriz. Gitmeyeceğiz. Beş fiçini yanlış diyeceğiz. Gelisi Onun için biz nasıl kurtardık hidayet üzerindeyiz eğer isteriz bütün yer üzerindeki insan oğulları hidayete varsın. İlk önce daha evli olan kimdir? Bizim Müslümanlardır. Önce Müslümanlar akrabuna aula bil ma'ruf kaydedir bu fakıta. Ya en yakın daha evledir ilgilenmeye. Önce kardeşim, sonra amcam oğlu, sonra dayım oğlu vesaire. Ben amcam oğlunu dalalette bırakayım, gidip uzakta adamı adamın hidayetine uğraşayım. Allah Teala o uzaktan beni sormaz. Önce dayının oğulunu benden sorar. Senin dayının oğlu, amcanın oğlu niye onlar davet etmedin E ettim isticap etmedi. Niye gece onlar için dua etmedin? Onun için biz her musulman için dua edeceğiz. Hette velev ki başımızdaki yönetici zalim olsa bile dua edeceğiz onun için. Ehl-i sünnetin neyindendir? Matodundandır. zalim zalimidir. Selef alimleri bütünü dua ederdir ona. Bir selef alimi bir sefer böyle daha bastı. Yapma dediler. Ne yapıyorsun sen dediler. Hasan Basri Rahimahullah ne dedi? Yapma dedi. Bu gitse başımıza donuzlar, meymunlar gelir. Bilemeyiz. Sen dua etmenin hidayetine bu salah olsa iyi olsa ben, sen değiliz bütün ümmet kazanır dedi. Belki Allah birimizin duasına amin dedi. Onun için bizim görevimiz dua etmektir. Yen de duanın da fıkıhı var. Ya Rabbi hidayet veriyorsan ver vermiyorsan bunu Müslümanları bunu budundan kurtar eğer çok haddi aşmışsa. Maksat bir dua basmak, alay etme. hele tekfir ehli sünnetin metodundan değil. Ama burada karıştırmıyorum. Tekfir ehli sünnetin metodundan değil, genel olarak değil. Kim kifrini ilan etmişse, tekfir etmesen onu sen kafir olursun. Yen yani tereddüt etsen kifrinde kafir olursun. Bu da bir qaydedir. Ama kimi resmen adam kendisini ilan etmiş. Ama adam bilmeyerek şifre düşmüş, yani bid'ate düşmüş bunları. Yani iş Dîn düşmanlarını tekfir etmek vaciptir. Ama iş musulmana geldi. Öyle hassas bir terazi kullanacaksın. Bir de senin görevin değil. Yarın sen sorguya çekilirsin. Gel bakayım senin görevin değil. Niye bu burnunu soktun buraya? Bugün de dünya mahkemesinde öyledir. Dünya mahkemesinde sen işin değilse, sen gittin polisin görevini yaptın sokakta. Seni mahkeme sorguya çeker. Sana ne ya? Sen polis miydin? درسنا. Niye bu işi yaptın? Polise haber verseydin. Her şey شند görevini var. Şeriat böyledir. Evet. Ondan sonra ne yaparlar? وَيُبَيِّنُونَ لَهُمْ ذَٰلِك بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِضَةِ الْحَسَنَةِ Bid'atlerini hikmetle güzel öhütlerle açığlarlar onlara. Yani ben kardeşimi gördüm bir daha üzerine terç etmem onu. Güzel dilde. Hangi dilden anlıyor? He? Hikmetle. Hikmet nedir? Yeri yerinde konuşmak. Yani her şeyi yeri yerinde söyleyeceğim. Yani bu arkadaş Eyüp kardeş bir hata yaptı. Bu milletin içinde Eyüp sen bu hatayı yaptın bu hikmet mi? Bu nasihat değil, bu fazihattir, Yani Ben بہ نصیحت دل بہ فضی حتر عالم الحرہ نصیحت ندر نصیحت جزلی ہدایت سے بہ بول موختر فضحت ندر yan çekersin anlatırsın bir anladığı dilden انسانی Adam avam ise avam dilinde konuşacaksın. Adam ayetten anlamıyorsa sen ayet getir ben hicreti kalktım üzerine. E adam anlamıyor. Ayetten anlasa hataya düşmez zaten. Yavaş yavaş basamak basamak bu da ne ister? Sabr ister. E ya kardeşim biz her çeşit sabredemeyiz. İşte biz davete dedik citsiler okuslar. E Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 13 sene mekkelleri nasıl sabret? He? He? Bu avamdan daha iyi anlıyorlar. Bak Abu Cehil ne diyordu? Ne istersen bizden iste iyi Muhammed. Saadetizle la ilahe illallah deme bize. Anlıyor. Bir de la ilahe illallah birçokumuz oturmuş burada hakkıyla anlamıyoruz onu. Ama Abu Cehil öyle anlıyordu ki ne istersen iste evet. La ilahe illallah'a saadet isteme bize. Adam uzmandır. Ona rağmen Resulullah ne kadar sabretti olara. İşkence yedi sabretti. Onlar vurdukça onu gidip hidayetlerine için dua ediyordu. Abu Cahil için dua etti. Etmedim Abu Cahil için. Yarabbi dedi ki birisini İslam'a ne yap? Hidayete verdi. Çünkü Abu Cahil kaliteli bir şahsiyattır. Kerem sahibidir. Ama nedir? Şeytana uymuş, hedefe çitlenmiş. Şeytan onu o konuda yok etmiştir. E Abu Talib'i de yok etti şeytan. Ama başka detaylı bir şeydi. Resulullah'ı savunuyor ama la ilahe illallah demeden gitti. Resulullah dedi bir şey yapamam mı seninle? Ey amca. Ve bilfel bir şey yapamaz. Sadece Allah'ın sevgili kulu olduğu için Resulullah amcasını çok seviyordu. Onun hatırı için cehennemin en az azabına Abu Talib. O da Abu Talib için has bir azaptı En az, en düşük derecesi işkenceyi çeker orada. O da nedir? Ayağının altından beyni kaynıyor. Allah kuruş. Onun için Resulullah bile sabretmiş. Sabır nedir arkadaşlar? Peygamberlerin başarı sırrıdır. Peygamberler niye başarılı olmuşlar davetlerinde? En büyük sır nedir? Sabırdır. Davet sabırsız olmaz. فَاسْبِرْ كَمَا سَبَرَ اُولُو الْعَزْمِ رسول اللہ تعالی sabrettiler موسا de sabret دے سب رت için رسول sallallahu aleyhi ve sellem sabırda imamıydır. Biz de sabır edeceğiz. Onun için ehli bid'atin hidayeti için sabır edeceğiz. Böyle yoktur ki gele hemen ben tebliğ ettim bitti bizden gitti ondan sonra aramıza çekiliriz. Başla onu tenkit, bunu tenkit. Bu selef yolundan değil. Hani 4 imamın metodundan değil. Kim böyle yaptı bil o o, o konuda bid'ate düşmüştür. Bir de eğitimciler ne diyorlar? Psikoloji eğitimciler. Terbiye. Ehli. Ne diyor? Diyor tenkid öyle bir enteresan şeydir ki hep tenkid edersin. Tenkid edersin. Ondan sonra şeytan seni çitler, kimseyi beğenmez. Onun için etçiler tenkidçiler bak bir zaman sonra birbirleri kimse kalmasa taraflarını tenkid etsin. Ne yaparlar? Birbirlerini tenkid ederler. ayrılırlar. Hastalıktır bu. Şeytan vesvesesi gibi bir hastalıktır. Kalbinde yerleştirir. Her çeşit tenkit, et, her çeşit tenkit, et. ondan sonra hiç kimseyi beğenmezsin. Benden başka doğru adam yoktur dersin. Şimdi gözünüzün önüne koyun böyle ben kimin hakkında konuşuyorum? Yen. Yani çünkü hepimiz bu toplumda yaşadığımız için böyle şahıs her zaman gözümüz önüne gelir. Hiç kimseyi beğenmezler. Onu tenkit, bunu tenkit, bunu tenkit. Yani biz doğruyuz. Halbuki içimiz öyle değil. ehl Sünnet öyle değil. Biz evet, doğrumuz var. Yolumuz, akidemiz doğrudur. Ona davet ediyoruz ama biz hatada yapabiliriz. Hedefimiz bizim o adamın karşını yok etmek değil. Hedefimiz onu hidayete vermek Onun için arkadaşlar sakın hiç kimseyden alay etmeyin. Musulmana yakışmaz. Hele bir Ehl-i Sünnet'e hiç yakışmaz. Hele dört imamın peşinde giden bir musulmana hiç hiç yakışmaz. Çünkü bir hadis var وَلَوْكِ زَيْفْتِرِ ama anlamı çok doğrudur. Diyor ki Resulullah ve sellem, من عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْ بِنْ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَفْعَلِ Bir kardeşini bir günahla alay ettin onuyla ölmezsin ki illa o günahı işlersin. Hayat şartlarına bakıyorsun doğrudur. Onun için insan sakınması lazım. Alay etmemek lazım. Ne yapmamız lazım? Her zaman bizim hedefimiz değil ki Allah hidayet versin deriz. Değil ki filan velav bizim yani bizim sevmediğimiz bir fırkaya mensuptür. Bizi yok etmeye çalışıyor. Onun bir açığını yakaladık. Açığını yakaladık gidip hayır. Biz de yardım durumuna düşebiliriz. Ne yapacağız? Allah ıslah etsin. Allah bu durumdan kurtarsın onları. Bu duruma kimseyi düşürmesin. Şefkat gözüyle bakacağız. Yok tamam alay alay bu işte şeytanın işidir. Ehli sünnetten böyle bir iman, böyle bir imam yoktur ehli sünnette. Bunlar çama uymuşlar. Bu konuda bir de açıldılar. Bu konuda şeytana uymuşlar. Öyle üçü biz ehli sünnetiz diyelim. Evet. İşte ehli sünnet olara şefkat gözüyle bakarlar. Sonra ne diyor? Ve ercu نی حق و جماعت حق مستقم در جما نشتہ جماعت ehli bidatın ehli sünnet neyin hükmeder? Zahirlerine hükmeder. Serileri, iç meseleleri tabii Allah'tan kulun arasındadır. Ne haddine kulun? Ben derim vallahi bunun bu öyle diyorsa ama bunun içinde böyle var. Ya Allah'tan korkmak lazım. Bu şeytan seni böyle der, seni babal altına sokması lazım. Ne deriz biz? Biz zahirlerle hükmederiz. Beش vakit namaz kılıyorlar. Allah yani bir günde koy bir günde ne kadar e, gruplar var. Türkiyede. Bunlar e, bid'at içindelerde. Matodlarını açıyoruz. Kitaplarına bakıyoruz. Hocalarına bakıyoruz. ibadetlerine bakıyoruz. Bakıyoruz bid'attir. Hepsi içlerinde. Kifirde var. Şirkte var. Bid'at de var. Dalalet de var. Ama bunlar gece gündüz Allah rızası için koşuyorlar. Allah'ı Allah'ı razı etmek için koşuyorlar. Ama şeytan bunları detaylı yollardan Bunlar da çor çor ne, taklitten, cehalet de var. Ne olmuş? Zennediler sırat müstakim üzerine. Ediler. E biz bunlardan bir tane İslam düşmanıdır. Aynen mi bakacağız bunlara? Aynen değil. Adalet yerini bulmaz. ehl sünnet böyle adalet, ehl sünnette böyle bir adalet yoktur. ehl sünnetin adaleti hekmetlendir, merhamettendir, her şeyi yeri yerine koymuştur. Neden? Neden? Çünkü Allah subhanahu teala'nın hadaletini yer üzerinde temsil ediyor. Onun için ehl-i sünnet bunlara şefkat gözüyle bakar zahirlerine hükmeder. Evet bunlar Müslümandır gece gündüz Allah rızası için koşuyorlar. Biz bunlara böyle bakacağız. Ama içlerine ne inanıyorsa bizi ilgilendirmez. Yani biliyorsunuz hocaları da var bunların bu grupların. Adamlar çıkıyorlar. Çok güzel şeyler de anlatıyorlar ama şirk anlatıyorlar. Bazen kifirde anlatıyorlar. Dört imamın itikadı ölçüsünde bizim değil. Yani şimdi bir de ne diğer senin ölçünde kifirdir ama bizim yanımızda tevhiddir. Hayır. Bizim hakemimiz ihlaf ettik aramızda. Döneceğiz. Dört tane itibar alim var. Ümmet icma etmiştir. Dört imamın itikadı neyse nuhtayı o koyar. Dört imam dememişse sizin dediğinizi yanlıştır. Bizim dediğimizi dememişse biz yanlışız. Dört imam önemli meseledir bizim için. Ölçüdür, mihenk taşıdır. Onun için biz bunların zahirlerini kabul ederiz, batınlarını Allah'a bırakırız. Allah'tan kulun arasındadır. Bizim öyle bir gücümüz yoktur. Mahkeme heyeti bile kadılar bile batına hükmetmezler. Zahire hüküm verirler. Evet. Sonra ne diyor? Eğer bunların bid'etleri Apa çok çifir değilse yani apaçu çifre düşmüşse ne yaparız Yani apa çok çifre düşmüşse ma'lumun et din bir zoruraysa gelib onu başka bir dilden inkaz ederiz kardeşim deriz bak bu çifirdir Bu böyledir işrar etse heceti kalktıktan sonra o ayrı olur ama ne yapacağız Biz genelde ehli sünnet toplumunda yaşıyorsak bütün gruplara şefkat gözüyle bakarız مگر yani kimliği, bu bunu bir sürü حضرت İmam ne diyor ona? Yanındaki imam Hazreti Ömer'in kadri شخصیتی ön plana çıkıyor. Toğudur hala Hazreti Ömer yeni. Resulullah yanında yetişiyor. Ama halife olan da öyle değildir. Halife olan da tam Resulullah'ı ittiba etmiş onu takhili edip onun gibi yapıyordu. Diğer ashab diyordu hayır diyordu. Resulullah her zaman neyle çıkıyordu? Davetçi kimliğiyle hayır diyordu. Verin gitsin gelsin. Kadın gelir yanına ya Resulallah yaptın. Yüzünü çeviriyor ona gitsin. Ha tabi git sitreyle. Allah seni sitretmişse git sitreyle kendini. Soruyor. Bunun aklında bir ziyan var. Yok. Yani davetçi planı her zaman kimliğe ön plana çıkması lazım. Evet. Şimdi bu paragraf da bitti bildir ehl Sünnet çok güzel. şefkatten merhametle davet şeyhe bakar ehli bidatete. Şafire öyle bakıyorsa ehli bidatete daha öledir bak. Ama bu değil ki bak. Her yeri yeri yerinde oturacağız. Biz önce dedik bidatten o kadar nefret ederler filandır. O ayrı, bu ayrı. Anlatabildim mi? Evet biz bir gidip toplumlarında otururuz. Sözlerini duysak kulaklarımızı bile tıkarız. Kulaklarımıza bile gelmesin sözleri. Ama bu ayrı. davet meselesi aynı. Şimdi yeni bir paragrafa geçelim. O da nedir? Ehli sünnet ehli bid'atin alametleri. Bir tane ehli bid'at ise nasıl tanırız onu? Bunun da alameti var. Ehli sünneti nasıl tanırız? Ehli sünnet adı üzerinde ehli sünneti vel cemaat. Bakıyorsun sünnetin etrafına toplanmışlar. Bu ehli Sünnet Yani Bütün amelleri sünnete muhakkak bir delili var çıkarı var sünnetten amel ediyor sünnette ne var odur ehli i bid'at alametleri nedir ona bakacağız neden çünkü hem onları ayırt ederim hem onların hatalarına düşmeyelim evet şimdi arkadaş okusun onu hatta tek tek oku birinci paragraftan sonra tek tek oku öyle at sor gelin bid'atçı ve heba ehlinin alamet Bid'at ve heba eğlinin açık bir takım alametleri vardır ki onlar bu alametler de tanınırlar. allah Teala kitabında bu alametlere haber verdiği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sünnetinde haber vermiştir. Bu da ümmeti onlardan sakındırmak ve onların yoluna girmekten alıkoymak içindir. Bu alametlerden bazıları şunlardır. Dinin hükümlerini ve şeriatın maksatlarını bilmemek. Evet, bir bilgiler. <gülüyor> bu birinci alem. اَتْجَهْلُ بِأَحْكَامِ الدِّينِ وَمَقَاصِلِ الشَّرِيَةِ Yani cehalet. Cehalet en kötü şeylerden birisidir. Cehaletin olduğu yerde şeytan echinini orada sağlamını atar. Echinini orada tutar. Ama ilim olduğu yerde şeytanın mayası orada tutmaz. o kaydeder bakın hangi ülkede çok alim var o ülkede bidat azdır hangi ülkede alim yoktur o ülkede bidat önünü almış hac safaya gidiyor eidir ehli sünnet ehli bidat alametlerinden dini bilmemek dini bilmemek neden bidate düşürler? zaten bilmiyorlar hakikati bilmiyorlar şeytan celal budur hakikat diyor ona sarılıyorlar cehalet halbi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Cehaletin ilacı sorudur. Soracaksın, öğreneceksin. Bir de ehli bid'atin cehaletin dini bilmiyorlar da bir de dini bilmek için dinin makasidü'ş şeria. Bu çok önemli meseledir. Nedir bunun Türkçesi? Şeriatın maksadı. Yani Arabce takdimi tahir et Türkçe oluyor. Şeriatın maksatları yani şeriat içkiyi haram etmiş. Neden haram etmiş? Anlatabildim mi? Mesela şeriat bir şeyi yasaklamış. Neden yasaklamış? Hedef nedir? Bunu bilmek lazım. Bu her zaman değil ama şeriatin genelinde maksatları var, kasıtları var. Bu usul fıkıhta Çok ince bir babdır. Bu babı da bile burada şeytan girmiş. Bazı alimler öyle yapmış ki çok titizlik kullanmışlar yine şeytanın oyununa düşmüşler. Bir kısmı da öyle esnek kullanmış yine şeytanın kucağına düşmüş. ehli sünnet burada da bile ifrat tefritten sırat-ı müstakim üzerine getiriyorlar. Şeriatın maksadını bileceksin. Maksat nedir? Allah Teala en büyük maksat nedir şeriatın? Peygamber göndermiş, göndermiş Allah'ı اللہ Allah'a ibadet etmek. Evet, güzel. Burada bizimden hem fiçirdiler. Ama bu ibadetin, bu e, Allah'ı sevmenin, Allah'a teç Allah'a ibadet etmenin yolunu bize peygamberler gelmiş göstermiştir. Şeytan gelir ne diyor? Bu yolu ayrım, ayrım yapıyor. Peygamberlerin yolundan daha ek yollar seni gösterir. Kıssadır, çestirmedir gel buradan. Ondan sonra peygamberin yolu unutuluyor. اللہ i̇şte ediyorum. Ediyorum? İşte e e yani yöneticinin عبادتہ hangisine اللہ تعالیٰ sen سور برکھرال اخرابا بالکل Aynı öyle. Haşa o yaratandır. O demiş ki ben sizi gö gönderdim. Teçbene ibadet edin. İşte bu nedir? Maksadı bilmemektir, değiştirmektir. Bu da nedir? Asıl cehalet. Bir yerde cehalet oldu. Orada bid'at var. 13 ehli bid'atin en büyük eksiklikleri nedir? Cehalettir. Mesela, bugün de bakıyoruz. Bir sürü ehli bid'at var ülkemizde. Bunlar cemaatleri de var. Çoktular da. İçlerinde alimleri de var. E bakıyoruz bunlar yaptıkları amelden niye böyle yapıyorsunuz? Bakıyorsun cahildiler. Neden cahildiler? Hakiki Resulullah'ın sünnetinden cahildiler. Ellerine sünnet tutulmuş işte bu şeriattir diyorlar. Halbuki o şeriat değil. Şeytanın oyunudur. Demek ki burada cehalet var. Hocalarına geliyorsun. Evet hocaları ilmi var. Şeytan ne yapmış bu sefer? Orada bir taktik kullanmıştır. Taktiki nedir? İşte bu hadisin, bu ayetin anlamını, bu anlamı böyledir demiş olarak. Hakiki anlamından ayırmıştır onu. Bir sürü ayetleri, hadisleri ne yapıyorlar ehl bid'at? Ters, şeytanın çıkarına göre tevil ediyorlar. Ondan dolayı yen kifre, yen şirke, yen bid'ate, yen dalalete, yen büyük günaha düşürürler. Onun için ehl bid'at nedir? En büyük alametleri cehalettir ve şeriatın maksadını bilmemektir. Bu birinci şeydir. Bu her şeyin başıdır. Evet. ikinci sıfatları Allah katından indirilen şeriatı tam ve mükemmel görmemek. Evet. Bu da ehl-i bid'atte var. Yani Allah subhanehu ve teala peketi, şeriat peketini ne zaman tamamladı? Resulullah'ın hayatında. الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ بُجُن دِين Sizin İçin Tَمَمْلَنَنُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ Nîmetim de Sizin İçin Tَمَمْلَنْدِ وَرَضِيتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِينَ O paketin de adı İslam dinidir. Bunu da razı kıldım. Sadece bunu ile gelseniz ben sizinle razı olurum. Peket tamamlanmış. Sen geliyorsun. Ya diyorsun, evet tamamlanmıştı ama bunu yapsak daha güzel olur. İşte İmam Malik'in sözü burada devreye cürüyor. İmam Malik bilirsiniz. Akan su durar. Dört imamlardan birisidir. Diyor, kim bir dine bir şey eklese? Tabi bir ekleyenin de adı şeriatte nedir? Bid'attir. Dine bir bid'at eklese. Dese bu güzel bir bid'attir. Anlamı Celir Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem hıyanetle suçluyor. Resulullah onu o güzeli çizlemiş, biz geldik bulduk onu. Çünkü Resul Allah diyor din tamamlandı. Sen Allah'ın tamamının üzerine tamam ekleyebilir misin? Ne haddine senin o yaratandır? Paket tamamlanmış. Sen nasıl gelirsin Allah'ın sözü üzerine söz katabilirsin? Allah'ın verdiği, yarattığı, yaptığı sözü bütün şey nedir? En mükemmeldir. Sen onun üzerine nasıl üzerinde güzel diyebilirsin? O zaman Resulullah demiş, gizlemiş diyorsun Hıyanetle suçluyuz. Ve İmam Malik çok güzel demiş bu sözü. Onun için bid'atçiler devamlı bu matotla yola çıkarlar. Adam diyor ya ne olur ki önle namazından sonra 4-3 sünnet değil 6 kılalım. He? Biz diyoruz olmaz. Ne? Ehli sünnet diyor olmaz Yençi kılacaksın. Yen dört kılacaksın. Var bir rivayette. Yok diyor altı sekiz kılabiliriz. Ne için kılıyorsun? E daha güzel namaz işte. Allah namazı emretmiş. Demek ki Resulullah bilmiyor. Sen geldin daha güzelliğini yaptın. E halbücü Allah Teala ne diyor? Size Resulullah'ı en güzel örnek olarak gösterdi. Örnek en güzeli budur. Sen Resulullah'a uy diyelim. onun gibi yap, yerin cennet olur. Ne eksik ne fazla. Eksik yapsan, Allah'ın merhameti gereği affedersen, fazla yapsan, af yoktur sana. Çünkü bid'ate girdi. Ekledin, haddini açtın. Eksik yapsan, kendine zelalın var, itiraf ediyorsun zaten. Ama itiraf etmesen, inanarak, yo ben buna inanmıyorum, yapsan, o Allah kudüsün, çifre kader gidersin. Ama tembelliğinden yapmıyorsun eksik, o Allah'ı arhama rrahim Ama ekledim, anlamı gelir. Allah'ın sözün üzerine söz atıyorsun. Önüne söz koyuyorsun. Bu nedir? Bu çifre kader insanı götürür, Allah kurusun. Onun için ehli bid'ad devamlı zannederler ki din tamamlanmamış. İşte geçen gün bir örnek verdim. Böyük bir alim, hem de lider, hem de öyle bir lider ki tağutun önünde durmuş, o kadar O kadar böyük bir adam. Ama şeytan bir noktada onu yine matodunda, kendi matodunda ne var? Din tamamlanmamış. Velev ki o ona inanmasa bile ama şeytan bir nevi onu o hedefe çitlemiştir. Ne diyor? diyor Her namazdan sonra Elfu elfussalat bu kadar değil Resulullah'a güzel şeydir bu diyor. Bana lütf bu diyor. Yani zaten peket tamamlanmış. E olsun. Resulullah bize diyor namazdan sonra bak, bu zikirleri dersin. 63 kere Ayetel kursu İhlas, Felak, Nas biter. Ondan sonra bitti. Bu ne diyor? Yok. 10 kere diye Elfel fel salatu vesselamu aleyke ya Resulallah ve Kendinden uydurma şön zikirler çıkartmış. Halbuki salat getirmek en Allah'a yakını yakını yakın olmak bir ibadettir. Ama yerini zamanını değiştirsin bidat olur. Gördün mü? Bunlar zannediyorlar ki, velev bilerek te olmasa, bunlar zannediyorlar ki din tamamlanmamış. Onun için bütün ehli bid'atler bid'atin önüne açık koymuşlar. Olur diyorlar. Hedef değil namaz kılmak, git bin rüçat namaz kıl. Hedef değil zikretmek, git işte bin kere la ilahe illallah diye, bin kere salavat getir. Evet getirebilirsin diyoruz. 4 imama geliyoruz. 4 imam olur mu diyoruz? 4 imam diyor olur. Ama sen adını koydun, sayısını koydun, zamanını koydun. O zaman bidat olur. Savlavat getirmek çok güzeldir. Leyleylallah demek çok güzeldir. Ama Resulullah bazen demiş yüz kere de istiğfarla, 100 kere de salavat, 100 kere de Leyleylallah adını, zamanını koymuştur. Sen yerini değiştirsen bidat edersin. Ne haddine sen? Resul musun yerini değiştirin? رسول Resul e i̇şte e edemez. Bunlar neye, neye göre ediyorlar? Bunlar Aslında niyetleri Allah rızasıdır. Ama şeytan bunların yollarını şaşırmış. Neden? Biz bunu yapamıyoruz. Neden yapamıyoruz? Çünkü biz biliyoruz paket tamamlanmış Allah'ın şeriatinin paketine bir şey eklemek, haddi aşmaktır. Bu haddi Allah'ın da önünde haddi aşmak, cehennemin dibine gitmek demektir. Ne haddine kulun Allah Teala'nın sözünün önüne söz katma On üçümüz korkuyoruz. Biz 13 alimler demişler ki sen hele bir şeriat fekretini uygula. 24 saatine yetmez şeriat fekretini uygulamaya kalksan. Yetmezse sene o zaman git bidat koy. Ama yet, imkanı yoktur. Biz sünneti hepsini uygulasak inanç, yemek, içmek, yatmak da olmasa 24 saat yetiştiremeyiz. Resulullah'ın kıldığı namazları, dediği zikirleri yetiştiremeyiz. E niye bidat yapıyorsun o zaman? Demek ki bunların matodunda ne var? Din tamamlanmamış. Öne açıktır. Halbuki din tamamlanmıştır. Ha öne açık diyersen bu haline iştihat ediyor. Biz ne dedik? nedir nukta olmuyor yerde. Virgül olan yerde iştihat kapsı açıktır. Kriterleri var. Ölçüleri var, şartları var. Orada açıktır. Evet. Üçüncü mi oluyor? Evet. Naslarına teslim olmamak. Nasıllara? Naslarına teslim olmamak boyun eğmemek. Yani şeriatin nasına teslim olup boyun eğmemek. şeriatin kaç tane nası var arkadaşlar? İçi tane. Kur'an, sünnet. Üçüncüsü var mı? Yoktur. Kur'an ve sünnet kaynaktır. Başka kaynak yoktur. Ondan sonra bu Kur'an ve sünneti ashab-ı kiram nasıl anlamış ona da icma derler. Bu da şart Üçüncü oldu. Bu Allah'ın emriyle olmuştu yine. Bir sürü ayet. Bunu açıklamıştık derslerden. Ondan sonra bu icma ne yapmış? Kriterler, kaideler koymuştur. Ne için bunları koymuştur Resulullah zamanında yokuydu? Hatta ray yol haritası belli olsun. Onun da üzerine icma almıştır. Ondan sonra dört imamcı almıştır. Bunlara teslim olmak lazım. İyidir. Ehli bid'etin farkı nedir? Bu naslara teslim olmuyorlar. Yen inkiyat etmiyorlar. İnkiyat nedir? Yani uymuyorlar. Çıkabiliriz diyorlar. Bak Resulullah Allah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Dedi kullu da, kullu bid'atin Tüm bid'at dalalettir. Bunlar diyorlar evet. Resulullah bunu cenel demiş. Ama bid'ati hasene var, bid'ati vasat var, seyyi'a var. Değiştiriyorlar. Biz ehl-i sünnet nas'ın önünde durar. Nas kriterlere göre, ölçülere göre önünde durarız. El pençe divan. Bir şey yapamayız. Boyun kıldan incedir şeriatın önünde. Ama ehl-i bid'at bu konuda rahattılar. Nas'ı oynatabilirler, zorlatabilirler kendi matodlarını. Onun için bir kısım alimler çıkmıştır. Son dönemlerde 600 senesinden sonra, hicriden sonra iştihat kapısını kapatmışlar. Ne yapmışlar ondan sonra? Kalkmışlar kendilerine göre o cücleri de var. Ta, enerjileri de var. Neye serf etsiler? Aslında iştihatta serf etmeleri lazım. Kalkmışlar ne yapmışlar? Başka yerlerde o, o enerji boşalması lazım. Başka yerlerde şeytanları kullanmıştır. Ne yapmıştır? Önce kendi kanaatlerine göre bir hükmü koyuyorlar, koyuyorlar. Ondan sonra ona delil arıyorlar. Bu sefer ne olur? Ayetleri zorluyorlar, zorlanan kendilerine delil gösteriyorlar. Bunu da özellikle Hanefi fıkında, Şafii fıkında, Maliki müteahhirlerde, Şafiilerde de çok bulursunuz. Zorlan delilleri getirip halbuki Dört mezhep, eski 4 mezhepte, eski kitaplarında bunlar yoktur. Ne vardır? Teslimiyet vardır. Ayetler. İşte buradan da şeytan ne yapar? Bid'at üretir. Mesela ne diyor? Adam çıktı bir bid'at dedi. Mesela dedi, elfussalatu vesselam deyin. Namazdan sonra. Bir tane gelir der ki, yok bu doğrudur. Sünnete uygundur. Ya sünnette yoktur. Resulullah'ın sünneti belli. اللہ اللہ دیکھ دار دہ نیہ دار İslam Devleti'nin mayası oldu. 13 sene Resulullah'ın çabasıyla darın arkamda 40 kusur ne yetişti? Muhyid, mümin, mücahid yetişti. Onlar da Çin çimbratorluğu çöktürdüler. O 40 tane. Onların en büyük sambolu neydir? Âmenne ve saddakne. İman ettik, tasdik ettik. ne iman ettik? Allah'ın emrinine. Tasdik nedir? Evet, dedi ne isterse bizden onu yaparız. Ne istemiyorsa bizden onu yapmazız. Sonra şeriat yoktur. Sonra Medine'ye geldiler şeriat geldi. Resul dedi namaz kılın, hac yapın, içki içmeyin. Ne dediler? Çinci, La ilahe illallah nasıl cişidir? Müminin de şi şiarı sembolü çidir. Bir amen ne ne itikattır. Sonra amel emirler geldi. Ne dediler? Semi'na ve استک آ سک نہیں اللہ سوزن چھمنان اٹھا اتنا در اللہ سوزن بیروک لا یساک لا آنچن صاحب اکزنہ برداگا سواکھا بڑا کہ منادی دل لال چار indi içki haram oldu Ne yapıyor misin? dökür böyle ağzından. Ya nasıl olsa ağzımdadır alayım içeri ne kupartsak çardır yay Emir, itaat böyle olur işte. Böyle yetiştiler Resulullah darla arkamda. Ağzından döktü Enes diyor. Babasını öğe babasını. Ağzından döktü diyor gördüm onu. Enes de o zaman 10 yaşında. Ağzından döktü ayete iştendi. İyidir. کھیبلے تھر نامس کلو یہ ناماز روخو اللہ ایک روخو روکو آئی میر سہابل اِ مسلمان لربلا بے خریدان بے حما چھماج لردان حدیث گیالسین سہابی گیا دھیما لربا نئی افطار بھی لے misin? Otomatik olarak sanki anlaşmışlar. Halbuki hiç anlaşmamışlardı. Hemen döndüler Beyt-ül Meklise. İmam kaldı arkada. Yol açtılar imam İmam diyor rüku'te yürüyor. Gitti ona Semihallahu limen hamide Gözünün önünüze koyun itaata bakın ya. Böyle insanları gören he ne olur? İşte onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazen cennetlik bir tane görmek istiyorsanız filana bakın. E bunlar cennetliktiler ya. Neyle? Semi'na ve ata'na. E itaat ettik. E ehli bidat bu yoktur. Ayet diyorsun ona. Ya olsun ya, olsun vallahi Allah böyle demiş Resulullah'a saklamış. Ya biz kötü şey yapmıyoruz. Biz Allah'ı seviyoruz. Biz de Allah'a ibadet ediyoruz. Ne olur ya filan ya. Adam sigara içiyor. Biliyorsunuz bir ad vermeyelim. Bir grup var İstanbul dışındalarda. adları var bunların. Tasavvuf ehline şehitler. Bunların sigara içmek alametleridir. Sembolleridir. Sigara içiyorlar. Ya diyorsunuz Allah'tan korkun ya. Sigara haramdır. Bak alimler icma etmiş. Bir de çifir de icma etmiş. Yani ilim, bilim icma etmiş. Sigara zararlidir. Musulmanlar da bugün de bir, bir tane alim yoktur desin sigara haramdır. Ya siz niye sigara içiyorsunuz? Yakışır mı cübbe sarı? he Şakal? Şekürsün tütünün. Yakışır mı? Ağzın leş gibi kokuyor. Çül tablası gibi camide durursun yanında. Çül tablası gibi kokuyorsun. Neyse ben insan oğluyum, öğrenmişim. Ama melek. Meleğinle suçu var onu aziyet veriyorsun. Allah'tan korkmuyor musun? Ya diyor siz zavallısınız. Nasıl zavallıyız öğret bize? Ya diyor bizim hocamız. Halbuki hocaları da belki Fatiha'yı doğrudur dürüst okuyamaz. Hocamız diyor Diyor Resulullah demiyor ki şeytan kanda dolaşır. He? E sigara içirir, nikotin zehir ise kana gidiyor. Şeytan orada şey yapıyor. Aynen bu kansal alana şey verirler, kimyasal e, seram ser verirler. Kansal şeytan diyor şeyi öldürüyor kanda. Bak ne kadar gördünüz mü? nasıl var halbuki her zerel hadiste diyor haramdır. La zarara ve la zirar. İlim, tıp ispat etmiş sigara haramdır. Bunlar içiyorlar. Demek ki nasılsa nedir? Saygılı değiller. Şeytan gelmiş, buna bu tevhül ettirmiş olarak ya biz bir şey içmiyoruz. Sigara ya. Haram ise yakıyoruz. Diyor haram ise biz bunu yakıyoruz işte. Bir şey yakıyoruz. Yok ediyoruz onu. Bak ne kadar bir de birisi ne diyor? Ya diyor hocam bu vafalıdır. Beni hiç bırakmadı. Ben nasıl bunu bırakayım? Yo, ne, kadar şeytan, şeyini, de kurmuş için. ne yapmış aldatıyor بول رہی ehli داندہ تھر بولار اہل ات تھے بزو اول دن ٹھیک مدیچن نیہ صاحب ات اسلام دے نیا صحابہ تھوفل اتو اختر احمد نا yerleşmiştir Onun için مستر انسلام دے ne zaman çıktı تھوف لومن یہ چھوش sonra باش baş میرے Bu o da nasıl çıktı ufak bir tevilden çıktı bak şeytan جب hemen demez چخت وقت شیتھان جلد سنند سن آ سیتان سشمان سن چل سندرا seni hedefe حید Resulullah'ın hedefi sırat müstakimde kalasın, hatta cennetin kapısına gidersin Şeytanın hedefi dalalet yoluna çeksin, cehenneme götürsün. Sen. Evet, bugün de bu kadar. İnşallah diğer derste, e, diğer şeyleri de açıyorlarız. Allah hepimize rahmet eylesin. Rahmeti bize nesip eylesin. Bütün ehli bid'ate de hidayet e, versin. Bizi de oğlanın hidayetine vesile eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.